Aziz Müslümanlar, izzetimizi ve şerefimizi Muhammedi bir gönüle sahip bulunmamıza bağlıyoruz. Muhammedi olduğumuz dispette şerefliyiz, Muhammedi olduğumuz dispette aziziz, Muhammedi olduğumuz dispette de paylar olmamız için teminatlar var demektir. Binaenaleyh bizim için en hayat-ı arz eden husus Muhammedi bir gönle sahip bulunmak sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da yeniden gönüllerimizde Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı ihya etmeye bağlıdır. İnsanlık sevgisine bağlıdır. İnsanlığa karşı gerekli olan alakayı göstermeye bağlıdır. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama bağlı olan bir insanın Peygamberinden ötürü ümmetine karşı alaka duymaması mümkün değildir. Gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, seven, itaat zincirine giren herkes, mahlukata karşı alaka duyacak, hiç kimseyle kat'i alaka etmeyecek, münasebetini kesmeyecek, belki beraber olacak ve fırsatlar kollayacak, ta gönlüne muhabbetullah ve mekafetullahı yerleştirsin. Hâ ganuna muhabbet-i Resulullah'ı yerleştirsin. Zira hakiki bir mümin. Allah sevgisine mazhar olmayı ancak bu yolda görür. Farika Aynat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. <gülüyor> Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. El alem Allah'ın kullarının Sağda solda şuna buna saldıran mütecavizler görmesin. Kinin, nefretin ve düşmanın temsilcisi görmesin. Hakaretin, adam öldürmenin temsilcisi görmesin. Sevginin temsilcisi görsün. Davranışlarınızı Allah'ı, Allah'ın ibadına sevdirin. Ta Allah da sizi sevsin. Ve yeryüzünde sizin için üstü kabul vaz edilsin. Ve böylece Allah Celle Celaluhu içine düştüğünüz kayadan sizi çıkartın ve yükseltsin. Hakiki müminin en büyük idali, en büyük ümniyesi Allah'ı ve Resulullah'ı aleme sevdirmektir, aziz Müslüman. Muhammedi bir gönlü herkese telkin etmektedir. Bunun için yer yer başkalarıyla da münasebete geçer. Yer yer kendisine zıt kimselerle temasa geçer, konuşur. Yer yer bir çatı altında onlarla bir araya gelir. Katiyen bilir ve inanır ki, düşmanlığın getirdiği ve getireceği hiçbir şey yoktur. Muhabbetin de açmayacağı hiçbir kapı yoktur. Hakiki müminin evsafı budur. Rabbim bizi hakiki mümin eylesin. Sahabinin kafasında ümmiyyedir ve iddialdir. Sahabi sadece bunu düşünür. Zira Peygamberinden öyle gördüm. Aleyhisselatu vesselam gururunu kırıcı, onuruyla oynayıcı bir ahitname imzalamıştır. Hudeybiye'de bir mutallaha imzalamıştır. Bu musallaha Müslümanlığın aleyhinde görünüyor gibi olmuştur. Fakat Kur'an-ı Kerim bu musalaha fetih diyor. Bu musallaha münasebetiyle inna fetahna leke fetham mübina Sure-i oluyor. Bu musallaha da yanlış anlayanlar oluyor. Ama bu musallaha'nın getirdiği bir şey vardır. Müslümanlar Mekke'ye gidecekler. Kafirlerle bir çatı altında oturabilecekler. Onlarla arafata çıkabilecekler. Onlarla Kabe'nin içinde dolaşabilecekler. Misafir olabilecekler ve misafir kabul edebilecekler. Ne olacak sonra? Varsa Müslüman'ın meziyeti onu gösterecek. Varsa vereceği bir şey onu verecek. Varsa açık bir kaponun kalbine girecek. Allah'ı ve Resulullah'ı anlatacak. Onun için Hudeybiye'ye başkaları anlaşma der. Bir sus der. Kur'an-ı Kerim'de ona fetih der. Çünkü mümin kafirle yüz yüze geldi. Mü'min kafir ile temasa geçtim. Mü'minin güzelliğini kafir görmeye başladım. Ve günümüzde yapılacak şey de budur zaten, Aziz Müslüman. Zabinin kafasında bu hakim olduğu için, her fırsatı bu istikamette değerlendiriyordum. Her tabloda bu mevzuda bir çizgi meydana getirmek istiyordum. Size çok misal irade edebilirim ama bu minberin ona tahammülü yok. İbn-i Hişan vücuduna saplanan oklarla, bir kirpi gibi yere yuvarlanırken Rabbisine karşı son intizarlarımı şöyle takdim ediyordum. Rabbim olsaydı da şu merdivenlerin başında beni dinleyecek hakikate aşina bir gönül seni anlatsaydım, gitseydim gam yemeyecektin diyordum. Ölümüne gam yemiyordum. Şakır şakır vücudundan akan kanları duymuyordum. Bir tek şeyin endişesini vicdanında taşıyordum. Temiz bir nasiye bulsaydım da seni anlatabilseydim ''Son işim benim bu olsaydı.'' diyor kafirlerden. Hubeybi dar ağacına götürdüler. Resul-i Ekrem'in ordusundan Hubeybi. Bir tepenin başında hüzey kafirleri tarafından sarılmış. Üç arkadaşları öldürülmüş. Üçü zincire vurulacağı zaman bir tanesi de baş kaldırmış O da orada öldürülmüş. Zeyd İbni Besinne ile Hubeybi Mekke-i Mükerreme'ye esir getirilmiş. Ve bir eve kapatılmış... Her gün yeme içme adına kendilerine eziyet edilmiş. Su istedikleri zaman ölmüş, ekmek istedikleri zaman yine ölmüş, dinlerinden vazgeçirilmek için lazım gelen her şey yapılmış. Ve idamlarına karar vermişler. Günlerce Mekke'de hapsettikten sonra idama karar verilir. Mekke'nin o güne göre karanlık sokaklarından, bir arkadaş değil bir sokaktan öbürü de başka bir sokaktan, mezbahaya doğru götürülürken boğazlanmak üzere, İki arkadaş yüz yüze gelir birbirlerine bakarlar. ''O sen evvel gidersen selam söyle, ben evvel gidersem selam söyleyeyim.'' der. Ve dara ağacının altına götürürler. Günümüzde olduğu gibi idamlığın son arzusu sorulur. Son arzusunu soruyorlar Hubeybim, konuşuyorlar. O ise onların arasında kendisini dinleyecek bir insan araştırıyor. Bir aralık Ebu Süfyan yanına kadar sokuluyorum. Şu dakikada Muhammed'in senin yerinde olmasını arzu eder miydin? bir yıldırım vurmuş gibi sarsılıyor. O da ne demek diyor? Benim bir hıyanetimi mi gördünüz? Ona karşı ihanetimi ifade eden bir davranışma mı şahit oldunuz? O da ne demek? Benim gibi binlerce hube-i felak olsun fakat onun zülüfleri darılmasın. Onun bu sözü ve bu coşkunluğu karşı tarafı öyle heyecana getirmiştir ki ellerinde kayızla biledikleri hankerleriyle, mızraklarıyla üzerine saldırır ve bir yerinden belki kendisini delik deşik ederler. O ayaklarının bağı çözülür aşağıya doğru yıkılırken, başını yukarılara doğru kaldırır. Hiç de aşina bir çare görmüyorum. Ey Allah'ın Resulü, bilseydim ona da seni anlatacaktım. ama o aşina çareyi bulamadım. Allah'ın selamımı Resuluna ulaştır. Sonuna kadar sadakat içindeyim. Mekke'de idam oluyor. Resul-ü Ekrem Medine-i mescidinin içinden bir aralık dizler üzerine doğrulur ve kayba doğru nazarlarını diker, ''Ve aleyke selam ya Hubeyb'' buyurur. ''Ya Resulallah Hubeyb'e ne oldu?'' ''Hubeyb'i şehit ettiler.'' buyuruyor. Oklarla mızraklarla üzerine gittiler. Ama Hubeyb'in içinde bir dert vardı. Hakkı birini anlatmadan gidiyordu. Bir gönlle hakikati yerleştirmeden gidiyordu, derdi bu idi. Siz devr-i risale öyle, öyle kalbinize ve kafanıza koyun yaşatın. Ben günümüzden size misal vereyim. Bir hocamız hakva ve hakikate tercüman anlatıyor. Her gün etrafında beş on tane delikanlı. Dün biri itida etmiş, bir kısım Müslümanlık öğrenmiş. Yarın başkası itida ediyor, öbür gün başkası itida ediyor. Böyle hizmet edenlerin sayın Allah meşgul etsin. Sema tebessüm ediyor, arşimetekleri mücevherlerle doluyor, Resûl-ü Ekrem'in ruhu hoşunu doluyor. Ve bir gün yine böyle anlatırken, sokakta polisimize sıkılan kurşundan bahsediliyor. Türk askerini mesela arkadan vur, Rus askerine selam dur sözünden bahsediliyor belki. Buna benzer şeylerden bahsedilince, 3-5 gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı, Müslümanlığın heyecanı bütün iliklerinden, dizlerinin üzerine doğruluyor, hocam diyor, her sokak başını bunlara mezar yapmalı, bunları iflah etmemeli, debertmeli falan etmeli. O böyle delikanlı, genç delikanlı, yeni Müslümanlığın heyecanıyla, heyecanlı ve helecanlı konuşurken, rengi benzi kaçmış, iki gün evvel veya bir gün evvel o halkaya karışmış birisi var. İki gün evvel elinde fırçası ve mürekkep tenekesi sokaklarda, leline masrail şeyler yazarken, ihtida etmiş o mecliste bulunuyor iki günden beri. Bir aralık o sözlerini bitirince o parmağını kaldırıyor. Kardeş diyor, bir dakika bana müsaade eder misin? Eğer ki sen şey, şu yaptığın şeyi bir hafta evvel yapsaydın, vallahi beni baş aşağı cehenneme göndermiş olacaktın. Bugün iman ettin ve dünyam aydınlandı benim diyor. Anlıyor musunuz her iki devirdeki heyecanım? Anlıyor musunuz gerçek mümin idrakınım? Anlıyor musunuz hasımlarınızla dahi difüzyona geçmeyi, münasebet kurma yolunum. Biz bu davanın dertlisi ve sevdalısıyız. Soluğumuz kesilinceye kadar böyle diyecek. Bunu illeyecek ve belki de bir gün akrabından Bunun için burada yıkıldığını göreceksiniz. 25 senedir bunun için ağladık. 25 senedir bunun için sızladık. Alev alev yalan neslimizin imdadına koşalım. Saat olayı giraf etmeden cehenneme gidenlerin önüne geçelim. Burası çıkmaz sokak diyelim. Hazreti Muhammed'e giden ufku gökterelim. Allah <Sessizlik> Allah! Bu hayranımızın içine su kattılar, bunu barbat ettiler. Ebedi bir düşmanlık ve husumet meydana getirdiler. Muhammedi gönül, sevgiyle aleme açıla, açılan gönül, sevgi kokan, sevgi temessüm eden, sevgi gamz eden, sevgi konuşan, sevgi yazan, sevgi çizen, Allah'ı sevdiren gönül. Yapacağınız müesseselerde bu havayı tüttürün. Başınızda bu hava tütsün. Yanınıza gelenler emniyet hissetsin. Herkes rahat rahat sırtını size dönebilsin. Hiyaneten dişesini Muhammed'i bir gönülleri hareket edin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben iliklerime kadar o havaya susamış olduğumuzu idrak ediyorum ve hissediyorum. Keşke onu idrak edebilseydik, keşke sokaklarımız onunla dolaşabilseydik, şu ateşini, durumu söndürmüş olabilecek, belki şu yangına bir hatime vermiş olabilecektik. Rabbim bu acılı ve ıstıraplı dönemi daha fazla uzatmasın. İslam aleminin son karakolun, Anadolu insanının, son karakolun, son bekçilerinin Allah muhafaza buyursun. Şekavet şebekelerinin şerinden şerrinden korusun. Düş niraklarından, fikalarından muhafaza buyursun. Alemi İslam'ın son yüzünün akı burasıdır. Çanakkale'de verdiği kavgayla karakolu korudu. Trabuluskart'taki kavgasıyla karakolu korudum. Maraş'ta Gaziantep'teki kavgasıyla karakolu korudum. İstiklal Harbi'nde karakolu korudu. Aman Batı'ya karşı İslam aleminin karakolu. Bunu çiğnetyelim dedi. Elimizle çiğnetmeyelim, kapılarımızı düşmanlara açmayalım, neslimizin dertlerine inelim, onu tedavi edelim, okullarımıza inelim, neslimizde meşgul olalım, maddi manevi yüz zatistlerinden fedakarlıkta bulunalım, maddi manevi makamları atalım, itelim, bir nefer olarak çalışmasını bilelim, ve Rabbimizin huzuruna bir nefer olarak gitme, idealini taşıyalım ve yaşayalım. Rabbim bu duyguyla bizi faydar eylesin. أَلَيْنَ أَحْسَنَ الْكَلَامُ أَبْلَغْنِ ذَمْنِ كَلَامُ الله الملك الْعَزِيزِ الْعَلَمُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرَّعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِيُّوا لَهُ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ